Deniz'in Kafkaslara yaslandığı yerde Abazya diye bir diyar var. Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir diyar. İçinde Kafkasların en savaşçı kavimlerinden biri yaşar. Abhazlar. 11. yüzyılda bir krallıkları vardı. 15. yüzyılda yıkıldı. Başkent Sohum Osmanlı İmparatorluğunca alındı. 1810 tarihine kadar Sohum kale olarak adlandırıldı. Sovyetler kurulurken Abazya bağımsızdı. 1931'de Stalin Abazya'yı Gürcistan'a özerk cumhuriyet yaptı. Sovyetler dağılınca Abazya bir kez daha bağımsızlık istemiyle ayaklandı. Gürcistan ordularına karşı savaştı, savaşı kazandı ve Karadeniz dışında kimseyle yalnızlığını paylaşamadı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası örgütler Abazya'yı Gürcistan'ın bir parçası olarak tanıdılar. Abazlarsa Gürcülerle bir daha konuşmadılar. Binlerce yıllık dostluğa kamalar girmişti. Gece'den ayrılıyoruz. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Rus ve Abaz kontrol noktalarından geçiyoruz. Şimdilerde Abazya'ya girilebilecek tek noktadan karanlığa dalıyoruz. Kimsesiz bir gecede sohuma gidiyoruz. Tepelerden eşsiz bir güzelliği içime çekiyorum. Gece yağmurun yıkadığı kenti seyrede alıyorum. <Gülüyor> bir öğleden sonra uzaktan sesler geliyor. Hayat kendi ritminde devam ediyor. Bugün Sohum'da iki genç evleniyor. Kırmızı köprünün üzerinden geçiyorlar. Küçük bir güzellik salonunda gelini buluyorum. Hazırlıklar yapıyor. O sohumlu bir Rus kızı. Savaş sırasında ailesiyle birlikte sohumu terk etmişti. Şimdi Abazya'da bir aile kuruyor. Abazya için nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Gelecek hayal etmiyorum. Burayı olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii ki şimdikinden iyi olmasını istiyorum. Savaş çıkınca ailemle Belarusya'ya taşındık. 2000 yılında yine memlekete döndük. 15 yıllık bir ambargo sohumu yalnızlaştırmıştı. Ama güzelliği binlerce yıldır hep aynıydı. Yüzyıldır burada kalanları, gidenleri, ard arda gelen savaşları, sürgünleri düşünüyorum. Yavuz Kuazma'nın ataları 19. yüzyılda bu topraklardan Türkiye'ye gitmişti. O da geriye dönenlerden biriydi. Türkiye'den gelenler tabii. 200 kişi, 250 kişi. Bu arada gidenler var, gelenler var. Orada kalanlar var, aileler var, evlenen insanlar var, yerleşenler var. Artı bir de Suriye'den gelenler, Ürdün'den gelenler. Onlar da Abhazen'in değişik yerlerinde. Yani sadece Sohum'da değil. Gagra'da olsun, Pitsunda'da olsun, Gudauta'da olsun yerleşen aileler var. Peki şimdi Yavuz nasıl geldin sen? Benim gelmem savaş öncesi bir hikayeye dayanıyor. Burada ilk üniversite Eğitimi var dedikleri zaman 90-91 yıllarında başvuru yaptıydık ama ailevi problemler işte başka maddi problemler yetişmedi olmadı. Doğru zaman dedim bir dahaki öğrenim sezonuna gidelim 92 yılındaki sezonu ama 92 yılında bildiğiniz gibi Ağustos ayında savaş başladı. Ve öyle de kalmak zorunda kaldı. Savaş sonrası işte gelme imkanı olunca bu taraflara geldik yerleştik işte 15 seneyi geçti. 25 yıldır burada yaşıyordu. Bazıları tüm yaşamları boyunca bu sahilden hiç ayrılmamışlardı. Giderek azalan abhaz nüfusun yaşlıları her sabah Karadeniz'e bakar, dalgaların sesini dinlerlerdi. En önemli dertleşmeler burada yapılır, kararlar burada alınırdı. ...gün burada geçerdi. Garih emekli bir dans ustası... ...15 yıl önceyi hatırlıyor. Savaş çıktığında halk dansları ekibiyle beraber Yunanistan'daydık. Gösterilerimiz vardı. Savaşın başladığı gün Selanik'te gösteri yapmak üzereydik. Acı haber geldi. Tüm programı iptal ettik ve çok zor şartlarda sınırdan geçtik. Orta Çağ'da Kafkasya'daki en güçlü devletlerden biriydi Abazya. 19. yüzyıl ortasında bu bölgenin halkları Kafkas Savaşı sonunda Osmanlı topraklarına sürgün edildi. Stalin döneminde Abazya'ya Gürcistan içinde özel cumhuriyet statüsü verildi. Yıllarca Gürcüler, Ermeniler ve Ruslarla Sovyetler içinde dostça ilişkiler sürdürdüler. Bu coğrafyaya karşı her türlü tehdide beraber göğüs gerdiler. ...yazar Oktay Çikotua anlatıyor. Abhazlarla Gürcülerin... ...binlerce yıllık bir birlikteliği var. Ortak devletler kurmuşlar. Birlikte yaşamışlar. Ama birbirleriyle hiç savaşmamışlar aslında. Gürcü devleti ne zaman tehlikeye girse... ...Abhazlar ona kucaklarını açmışlar. Kendileri de bunu birkaç kere... ...dile getirdiler. Mesela Gürcü tarihçileri... ...iki kere düşürdüğümüz bağımsızlık bayrağını... ...Abhazlar bize hediye ettiler, verdiler... ...diye açıkça e, dile getiriyorlar. Ama Stalin döneminde... Ee, ...yükselen bir Gürcü milliyetçiliği var. Kafkasya'da bağımsızlığını ilk ilan eden Sovyet... ...Gürcistan olmuştu. Abhazya'da 1991'de bir hmm. referandum yapıldı. Sandıklardan çıkan sonuçta Abhazya halkı... ...Rusya'ya bağlı kalmak istiyoruz diyordu. Gürcistan hükümeti referandum sonuçlarını... ...kabul etmedi. Bugün evlenen bu genç çift... ...savaş sırasında küçücük çocuklardı. Bugün Gumistan Nehri ...onların mutluluğuna şahitti. Ama ya geçmişin hayaletleri... Kentin büyük bölümü yeniden yapılanıyor. Savaşın izleri yok oluyordu. Savaşın sonunda 500 bin kişilik nüfus 200 bine düşmüş. Bu topraklarda yerleşik Gürcüler Tiflis'e göçmüştü. Luda'nın en mutlu günü. Düğün salonunda toplum liderleri, aile ve dostlar buluşmuştu. <Gülüyor> Sofalar donatılmış, dans pisti dolmuştu. <Gülüyor> Başkoşa yerleşmiş bir grup insan dikkatimi çekiyor. Çoğu buralardan değiller. Onlar ecnebiler. Dans eden sarışın Amerikalı hanımı birden hatırlıyorum. Onunla bir gün önce sınır tanımayan doktorlar örgütüne röportaj istemeye gittiğimde karşılaşmıştım. Doğumdaki örgütün sorumlusuydu. Konuşmaktan kaçınmış, beni Tiflis'teki örgüt merkezine yönlendirmişti. Sizinle röportaj için onlardan mı izin almam lazım? Okay. You. Um, yeah, I mean can... Onları arayıp sorabilirsiniz. Uluslararası Kızıl Aça gittiniz mi? Örgüt binasına bile girememiştik. Ayaküstü kaldırımda konuşmuş ve telaşla uzaklaşmıştı. Daha sonra Sohumda sınır tanımayan doktorlar örgütünün kök saldığını gözleyecektim. Birçok Sohumlu tercüman, memur, şoför olarak bu uluslararası örgüte çalışmaktaydı. Sağlık hizmeti veriyorlar, çeşitli Batı projelerini hayata geçiriyorlardı. Sovyetler dağılıp Gürcü-Abaz Savaşı sonunda bölgeye yerleşmişlerdi. Bu örgüt aslında Batı'nın istihbarat ağının güçlü temsilcilerinden biriydi. Damatın babası Şeref Bey de onlarla çalışıyordu. Savaştan sonra mı Uluslararası Dernek'te çalışmaya başladınız? 2001 yılında çalışmaya başladım. Ne tür faaliyetlerde bulunuyorlar bunlar? En iyi siz bilirsiniz. Ben mi? Evet, bu tip uluslararası derneklerden söz ediyorum. Derneğine bağlı olarak değişen faaliyetler var. Tabii çalıştığım örgüt hakkında bilgi veremem. Ama çeşitli eğitim programları, sağlık programları olduğunu söyleyebilirim. Peki sizin göreviniz ne? Lojistikten sorumluyum. Birleşmiş Milletler de savaştan sonra Sohum'da yerini almıştı. Müzik Halk üzerlerinde o ne yazılı ciplerin bir yerlere gidip geldiğini görüyordu ama ne yaptıkları hakkında bir fikirleri yoktu. Mayın aramayla ilgili bir kuruluş var bir de Birleşmiş Milletler var. Bizim yönetimimiz de bunun farkında getirilerinden çok götürilerinin olduğunu farkında ama işte az önce belirttiğimiz gibi denize düşen yılana sarılır hesabı. Belli bir mecburiyet söz konusu oldu. Çünkü uzun süre ambargo altında yaşadık bir de biz burada. Herhangi dünyanın herhangi bir yerine gitme gelme söz konusu değildi. En küçük bir ilacı bile bulamıyordunuz. <gülüyor> Savaşı yaşamış, ambargo altında ekonomik zorluklarla boğuşan bir halk. Üstelik Karadeniz'in en doğusunda, üstelik Rusya'nın güney sınırında. Batılı sivil toplum örgütleri ve istihbarat ağı için bulunmaz bir fırsat davası. Çocukları koruyalım, Save the Children, Holy Cross, Kutsal Haç gibi farklı örgütler Karadeniz'in dibindeydiler. abla Abazya Devlet Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler öğrencisi. Diplomat olmayı hedefliyor. batılı sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine daha farklı bakıyor. How do you see the, um, International Organizations? Uluslararası dernekler hakkında ne düşünüyorsun? Save the Children veya Holy Cross dernekleri hakkında fikirlerin neler? Um, Bildiğim kadarıyla burada oldukça iyi işler çıkaran başka dernekler de vardı. Buradaki sorunlara karşı insanları bilinçlendiriyorlar. Çoğu toplumsal sorunlarla ilgileniyor ve farklı projeleri var. Mesela Save the Children derneğinin Poor to Poor eğitimi diye adlandırdıkları bir projeleri var. Gençleri AIDS ve HIV virüsüne karşı bilinçlendiriyorlar. İnsanlara eğitim veriyorlar ve bu eğittikleri insanlar da üniversitelere, liselere gidip gençleri eğitiyorlar. Bu çok faydalı bir program. Siz bu programlardan herhangi birine devam ettiniz evet, mi? Evet, ben birçok projede görev aldım. Aynı şekilde başka arkadaşlarım da var. Ne öğretiyorlar? Bu projenin konusu HIV ve AIDS. Burada AIDS mi var? HIV ve AIDS. Tabii ki her ülkede olduğu gibi burada da var. En büyük sorun insanların bu konuda bilinçsiz olmaları. Peki neden uluslararası örgütler, dernekler asıl sorunlarla ilgilenmezler? Ne gibi sorunlar? Ekonomik sorunlar mesela. Hiblakon'un özünü anlamıştı. Buralarda çalışan örgütler kendi ülkelerinin çıkarları için faaliyetteydiler. Dernekleri, örgütlerin büyük bir çoğunluğu hangi ülkeye bağlılarsa onların bakış açılarını yansıtıyorlar. Asıl faaliyetlerini gizli yürütürler, sağlık ve eğitim gibi yakıcı konularda halka yardım ambalajı ardına saklanırlardı. Öncelikle üniversitelerde ve medyada... Dil bilen aydınlar arasında yandaşlar ararlardı. Garih Sangulya zor geçen 15 yılda gençleri ihmal ettiklerini söylemişti. Boşluğu birileri doldurma peşindeydi. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Tüm mücadelemiz onlar içindi. Tüm sıkıntımız, savaşmamız onlar içindi. Onlar sıkıntı çekmesin. Bizim çektiğimiz sıkıntıları onlara göstermeyelim diye uğraştık. Ama bunları yaparken onları biraz boş bıraktık. ...eğitimlerini ihmal ettik. Gençler dışarıdan gelen etkileri açıktılar. İnternet ve uydu televizyonlar... ...batı mesyonunu gençlere taşıyordu. Şimdi tabii böyle... ...kurtuluş savaşı vermek... ...yahut hani bir savaş vermek... E, ...silahla daha kolay aslında... ...daha sonrasındaki savaştan... İnsana öyle geliyor. Yani daha sonra ekonomik olarak veyahut kültürel olarak girmeye başladıkları zaman bununla nasıl baş edebilir Abhazya? Mesela ben şu anda bile görüyorum gençlerin evet. durumunu. Tamamen batı kültürü girmiş hmm. içeri. Evet, ee, bundan nasıl baş edilebilir? Hiç düşünüyorlar mı? Yani yönetim özellikle. Elbette ki düşünülüyor ama takdir ederseniz ki yani gerçekten çok zor. Şimdi adam modasıyla, müziğiyle, filmiyle yazarıyla, çizeriyle her şeyle giriyor. Korkunç bir donanımı var bu ülkelerin ve milyarlarca dolar aktarıyorlar bu tip çalışmalar için. Sizin yapacak hiçbir şeyiniz yok. Biz okullarımızı yeni yeni açmaya başladık. Köy okullarımızın çoğu kapalı. Dilimizi geliştirmek için, yıllarca yok edilmiş dilimizi geliştirmek için yeni kitaplar basmak zorundayız, CD'ler çıkarmak zorundayız, işte televizyon programları yapmak zorundayız, uydudan yayın yapmak zorundayız diasporamıza ulaşmak için bunlar o kadar korkunç maliyetler tutuyor ki bizim için. Yani tam bir tsunami dalgası, tsunami felaketi gibi üzerimize geliyor. Bundan gerçekten ben endişeliyim. Kültürel saldırı bir tsunami gibiydi. Sadece batılı sivil toplum örgütleriyle değil, dini siyaseten kullanan gruplarla da ülkelere giriyorlardı. Fagabş, Sorosçu örgütlerden Yahova şahitlerine... ...evangelistlere, Vatikan'a kadar uzayan listeyi sayıyordu. Savaş sonrası her zaman, her yerde görülebileceği üzere... ...burası Yahovacılardan evangelistlere kadar, Sorosçulara kadar çeşitli örgütlerin ilgi odağı oldu. Biliyorsunuz, savaş sonrası devletlerdeki zor zamanlar psikolojisi onlar için kaçınılmaz bir fırsattır. Zorluklar onlara çok uygun bir ortam hazırlar. Bunlara karşı önlemler almaya çalıştık. Mesela Sorosçu örgütleri savaştan kısa bir süre sonra kapattık. Dini örgütlere gelince, Afazya'da biliyorsunuz halkın bir kısmı Müslüman, bir kısmı Hristiyan. İslam'a da, Hristiyanlığa da son derece saygımız var. Ama değişik çalışmalar oluyor. Mesela Vatikan elçisi buradaydı. Bir takım resmi görüşmelerde bulundu. Bize yardım teklif ettiler. Elçi son derece iyi bir diplomattı. Biliyorsunuz diplomatların hepsi iyidir, güler yüzlüdür. O da öyleydi. Düğün devam ediyor, gelenekler sürdürülüyor. Kafkasya'da her düğünde sayılan bir kişi düğün başı seçiliyor. Ona tamada deniyor. Tamada gençlere huzur, mutluluk ve güzel bir gelecek diliyor. Gençler pop müzikle dansı tercih ediyor. Kronikastrofya <gülüyor> <gülüyor> her zaman dünyanın ilgi odaydı. Karadeniz-Kırım Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı sonunda da 21. yüzyılda da devlerin savaş alanı. Büyük oyun Rusya'yı çevreleyen coğrafyada ve yine Karadeniz'de oynanıyor. Amerika Orta Doğu ve Balkanlardan sonra Kafkaslar ve Karadeniz'e olan ilgisini saklamıyor. Bulgaristan ve Romanya'daki Amerikan üsleri doğuya bakıyor. Ukrayna ve Gürcistan'a Rusya'nın komşularına NATO üyeliği teklif ediliyor. Влияние Соединённых Штатов Amerika'nın bu coğrafyaya ilgisi tartışılmaz. Amerika'nın sadece burada değil, her yerde aynı politikayı güttüğünü söyleyebiliriz. Önce parçala ve böl, ardından yönet. Bu tarihteki tüm emperyalist devletlerin politikasıdır. Ama esas olan Amerika'nın görüşü veya yürüttüğü politika değildir. Esas olan o coğrafyada yaşayan halkın kendi görüşüdür, kendi seçimidir. Amerika tüm politikalarını tehlike paranoyası üzerine oturtuyor. Terör tehlikesi diye aslında kendi yarattığı suni bir durumu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Benim görüşüm şudur. Her sorun o coğrafyada yaşayan halkların nesnel durumuna bakılarak çözülür büyük devletlerin o halklara biçtiği rollerle değil. Karadeniz'in bu yakası satranç tahtasının bir yanı. Abazya'da turuncu bir iktidar için çalışmalar yapıldı ama başarılı olunamadı. G Gürcistan herhalde Amerika'nın e, Orta Asya'daki emelleri için bir atlama tahtasıydı ki halen de öyle olduğunu zannediyor hem Orta Asya hem İran için. E, önemli bir Üst ülke olarak da değerlendirilebilir. Ee, belki bizim Abhazya ile ilgili problemin bir geçmişi olduğu için bunu bir an önce çözüp e, Gürcistan'da kendi istedikleri düzeyde bir stabil bir ortam yaratıp ondan sonra ileriye bakmak istediler ama maalesef Abhazya boğazlarında kaldı. Kılçık gibi boğazlarında kaldı. Belki çok iddialı bir laf olacak ama küresel oyunların e, belli oranda planlarının bozulduğu yer olarak bakabilirim. Bakıyorum Abhaziye'ye. Değişim istedikleri ülkeden herhangi birini alıp Amerika'ya götürüyorlar. 5-10 yılda yetiştiriyorlar, geri yolluyorlar. Onlar Amerika'nın çıkarlarını Gürcistan'da, Irak'ta savunuyorlar. Beni de alıp herhangi bir ülkeye götürüp yetiştirebilirsiniz, eğitir, şekillendirirsiniz. Sonra burada Cumhurbaşkanı da yaparsınız. Ama o ülkenin bütün nüfusunu yüzlerce yıllık geleneklerinden koparıp bambaşka bir sistemin içine çekemezsiniz. Bir anda kafalarının içini değiştiremezsiniz. Bir anda halkların yönetim şeklini değiştiremezsiniz. Bir anda değiştirilemezdi belki ama Amerika'nın yumuşak güçle ülkeleri fethetme stratejisi aceleci değildi. Sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları, dini kuruluşlar ve medyanın yatsınamaz gücü halkları dönüşüme uğratmak için belli bir zamanlamayı öngörmekteydi. Ve bu çalışmalar için verimli bir ortam beklenecekti. O ortamın adı zayıf ekonomi, yoksul halk, işsizlikti. Dağlan Sovyetlerin söndürdüğü ekonomi, ambargo ile iyice zayıflamıştı. Abazya ardından ambargoyu yaşamıştı. İklimi mükemmel, toprağı bereketli, nüfusu azdı ama kaynaklar kısıtlıydı, dar zamanlardı. Sohum'da bir öğleden sonra Halk Pazarında Yavuz Koazbayla tezgahlar arasında dolaşıyoruz. Birileri egzotik meyveleri alacak ekonomik güce sahip olmalıydı ki ananaslar, üzümler, ithal elmalar mücevher gibi tezgahta oturuyorlar. Bir kilo elma ne kadar? Şahit söyle 80 ruble yani kaç dolar ediyor yaklaşık üç buçuk dolar yapıyor Kaç para kazanıyor asgari ücret ne kadar burada Mesela 150 dolar dediler <gülüyor> be bana yok o kadar diyor olmuyor diyor o kadar kazanamıyoruz diyor ha, 100 dolar da değil diyor 150 yani. dolar da değil diyor O zaman 3, 3 dolara kim alır bu meyveleri Aa, yer, bu <gülüyor> yani. Yani. Maç maç... Zenginler alır Yani Maddi sıkıntı pazardaki yüzlerden yansıyor, kazanılan para hiçbir ihtiyaca yetmiyor. Aylıklar devletin ödediği aylıklar düşük o kadar yüksek ödeyemiyorlar. 50 dolarla 150 dolar arasında ücretler Kata değişiyor. Kata geçinir bir insan? Tek bir kişi olarak mı? Normalde 150-200 dolara İyi. normal şartlarda öyle fazla lüks tüketime girmeden geçinebiliyor. Evet ama yani mesela çok lüks yaşayanlar var onların gelirleri nereden geliyor? Şimdi e, buradaki yerli insanların e, Rusya'da bağlantıları var, yatırımları var, akrabaları var, gidiş-gelişleri var, ticaret olanakları var, çevreleri var. Onların kazançları tabii bizimle kıyaslanamaz. Bir zamanlar Rus devlet erkanının turizm cennetiydi. Suhum, Herdem, Karadeniz'in en güzel köşesi. 25 yıldır dünyada ayrılıkçı bölge olarak adlandırılıyor, Gürcistan sınırları içinde görünüyor. 200 bin kişilik nüfus Abazların yanı sıra migrelleri ve Rusları da barındırıyor ve nüfusun dörtte birini Ermeniler oluşturuyor. Garih Sohum'un sahilinde ters rüzgarlara düşmeden huzuru bulmaktan söz ediyor. Abazya zorlu bir dönemden geçti. Çok kan döküldü. Nicemiz öldü. Her şey gelecek için, çocuklarımız içindi. Burada sadece Abazalar değil, başka halklar da yaşıyor. Biz bütün halklara saygı duyuyoruz ve onlarla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Buraya ziyarete gelen de çoktur. Bu güzelliği yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Burası bizim batıymız, hepimizin toprağı. Batı politikalarına direniyor, ekonomik olarak Rusya'ya dayanıyordu. Batı için Abazya'nın bağımsızlığı demek, Karadeniz'deki bir limanı Rusya'ya kaptırmak demekti. Rusya'nın bir ileri hamleyi gerçekleştirmesi demekti. Büyük Rusya Federasyonu ile Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan arasında Karadeniz havuzunda yaşayan bir halkız. Biz de kendi kaderimizi kendi halkımızın istediği gibi çizmek durumundayız. sahilinde iki kişi oturuyor. Onlar gelen ve giden zamanları konuşuyor. Uzaklarda bir yerlerde de bu sahili özleyenler var. Yaklaşık 100 bin Gürcü mülteci 15 yıldır Tiptis'te savaşın acılarını yaşıyor. İçinde eşyalarıyla bırakıp gittikleri Huçoz mahallesindeki evleri, bahçedeki meyve ağaçları şimdi artık bir rüya. Onlar 15 yıllık terk edilmişliğin ardından artık yıkılmakta. Geçmişin anıları yavaşça yok olmakta. Sonunda Karadeniz'in kıyısında son 10 yılda bu bölgedeki değişimleri düşünüyorum. Önce AGIT'in dayatmasıyla boşalan Rus süsleri Rusya Tiflis'teki Vaziani ve Abazya'daki Gudauta'dan çekilmişti. Amerika Gürcistan ordusuna milyonlarca dolarlık yardım programı başlatmış, ardından hedefine Gül Devrimi ile gitmişti. ...Rusya bu vade Abazya'da halkın %70'ine Rus pasaportu dağıtarak cevap vermişti. Ayrıca yıllardır Abazya'ya uygulanan ambargoyu kaldırmıştı. Abazya, Amerika ve Rus nüfus savaşının tam ortasında yer almıştı. Batının bu coğrafyaya müdahalesi bitmeyecektir. Gürcistan, NATO'ya dahil olmak istiyor. Bu onların seçimidir. Ermenistan veya Kafkasya veya Abazya veya diğer cumhuriyetler de kendi çıkarlarını korumak için başka oluşumlara dahil olma kararı alabilirler. Bu da o devletlerin seçimi olur. Rusya ve Türkiye bu coğrafyada yer alıyorlar ve iyi ilişkiler kurmak zorundalar. Çünkü başka bir çözüm yoktur. Sohumda bir gece Oktay Bey gelecekten söz ediyor. Gelecekte görücüler... Ve abazalar binlerce yıldır burada yaşadıkları gibi, binlerce yıldır da yaşamaya devam edecekler. Ve bir şekilde birbirlerinin varlıklarını kabul edecekler. Sohum'da yaşam devam ediyor. İnsanlar doğuyor ve ölüyorlar. Savaşlar, göçler, ölümler derken yüzyıllar geçiyor. Sohum'da bir mahalle arasından geçerken duruyoruz. ...bir cenaze evinin önündeki kalabalığa karışıyoruz. Aile, dostlar, yakınlar... ...yaşlı bir sohumluyu son yolculuğa uğurluyorlar. Birkaç saat sonra... ...yarınların bilinmezliğinde... ...iki genç evleniyor. Her yerde mutluluk, acıyla, akraba... ...ama galiba Kafkasya'da bu daha fazla... Abaziye binlerce yıldır büyük güçler için bazen bir ateşkes alanı, bazen savaş alanının ta kendisi olmuştu. Bazen Birleşik Kafkasya iddialeriyle ayağa kalkmıştı, bazen parçalanmış Kafkasya isteyenlerin rüzgarına kapılmıştı. Bedeli her zaman Kafkas halkları ödedi. İki hafta sonra bir başka Kafkas kentinde, Tiflis'te halkların ve onları yönetenlerin düşüncelerini aktarabilmek dileğiyle. iyi geceler efendim. Let's go.